Hastalıklarla başa çıkabilme yetimizin veya bunlarla ne kadar başarılı başa çıkabileceğimizin ve aynı zamanda bu hastalıkları kişisel özellikler olarak sonraki nesle nasıl taşıyacağımızın belirleyicisi genlerimiz. Yani Allah korusun mesela verem olduk diyelim bu hastalıktan ne kadar çabuk sıyılabileceğimiz veya gene Allah korusun sistik fibrozla beraber dünyaya geldik diyelim. Bu durumların belirleyicisi bizim bağışıklık sistemimiz ve bize ebeveynlerimizden miras olarak geçen genlerimiz. Bu bağlamda düşündüğümüzde ve üretici olarak anneyi göz önüne aldığımızda bir annenin çocuğunun yaşamını sorunsuz sürdürebilmesi ve sağlıklı üreyebilmesi için sağlıklı bir gen yapısına sahip bir koca bulması bir arzu değil, neredeyse bir gerek. Biraz daha açalım. Kadının kendi bağışıklık sistemini daha zenginleştirebilecek farklı bir bağışıklık sistemine sahip bir erkekle çiftleşmeyi amaçlaması son derece mantıklı. Yani atıyorum kadının bağışıklık sistemi A ise çiftleşmek ve üremek için seçtiği erkeğin bağışıklık sistemi de B olursa çocuklarının hem A hem de B'den alınmış olumlu bir mirasla çok daha sağlıklı bir nesil olarak ortaya çıkacağı bir gerçek. Tabi bunu söylerken her türlü dış etkenden arınmış ve son derece doğal bir yaşamdan bahsediyorum. Kadının kendi gen yapısına benzeş bir erkekle çiftleşmesi durumunda çiftleşen kadın ve erkeğe miras kalmış bağışıklık zaaflarının Çekinik genlerinin çocuğa da geçmesi ve kişisel özelliği haline gelmesi olasılığı çok yüksek. Biraz bir uç örnek olarak akraba evliliklerinde mesela çocuk yapılması halinde böyle bir risk kuvvetle muhtemel. Böyle bir durumda çocuğun kendinden sonraki nesle yol veremeden yani üretken bir hale gelemeden yaşamını yitirmesi veya standart yaşam kalitesinden uzak kalması söz konusu. Bunun tam tersi yönde yani iki farklı tip gen yapısına sahip ebeveynin çiftleşmesi söz konusu olduğunda çocuk hastalıklara karşı daha bağışık oluyor ve ana babanın olumsuz sağlık sorunlarını miras edinme olasılığı çok düşük kalıyor. Yani bu durumda çocuk sağlıklı büyüyebiliyor ve üretken olabiliyor ki o da kendinden sonraki neslin tohumunu atabilsin. Kısaca işin psikososyal yönlerini bir yana bırakıp sadece teknik açıdan baktığımızda tür böyle devam ediyor. Dolayısıyla bir kadın için en kritik biyolojik amaç kendisinden farklı ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip bir eş bulmasında yatıyor. Doğuran kadın ve bu eş seçiminde bundan dolayı özne olan o ve erkeğin bu seçim sırasında çok da fazla bir söz hakkı yok. Dediğim gibi burada ben katı biyolojik gerçeklerden bahsediyorum. Aşk meşk falan konumuzun en azından şu an için dışında. Aslında dolaylı olarak o da konunun içinde ama zaten anlattıklarımdan sonra benim telaffuz etmeme gerek kalmadan siz de bu bağlantıları kurabileceksiniz. Peki kadına böyle önemli bir biyolojik görevi ve türün devamında kararlandı. Karar verici olmak gibi bir sorumluluğu yükledik ama hanımefendi nasıl olacak da seçeceği eşin veya daha doğru tanımla müstakbel çocuğunun babasının bağışıklık sistemi hakkında bilinçli veya bilinçsiz olarak bilgi sahibi olacak. Evet, sahip olduğunuz her biyolojik özelliğin bir içsel, bir de dışsal bildirimi vardır. İçsel bildirime genotip denir ve mesela göz renginizi belirleyen gen olabilir bu. Gözünüzün mavi olmasıysa aynı durumun dışsal bildirimidir ve buna da fenotip ismi verilir. Bağışıklık sistemimiz MHC ismi verilen bir gen kümesi tarafından kodlanır. MHC veya Major Histocompatibility Complex veya bulabildiğim Türkçe açıklamasıyla büyük doktor uyuşum karmaşası, tek bir kromozomun etrafına dizili 50 civarında genden oluşur. Doğada en büyük çeşitliliğe sahip gen grubudur MHC ve tek yumurta ikizleri hariç herkesin kendine özgün bir MHC'si vardır. Sıralı MHC genleriniz sizin bağışıklık sisteminizin genotipi yani içsel ifadesidir. MHC genlerinizin fenotipi yani dışsal ifadesi ise vücut kokunuzdur. MHC genleriniz sizin eşi olmayan bağışıklık sisteminizi belirler dolayısıyla aynı zamanda eşi olmayan vücut kokunuzun da aynı eşi olmayan parmak iziniz gibi belirleyicisidir. Bu eşi olmama durumu dediğim gibi sadece tek yumurta ikizleri için geçerli değildir ve onların gel yapıları birbirlerinin tıpatıp aynısıdır. Çok iyi koku alan ve takip etmek üzere eğitilmiş bir köpeği giysisinden bir parça koku örneği alarak belli bir insanın peşine salabilirsiniz ve bulduğunda bulunan kişi kesinkes giysi numunesi köpeğe koklatılmış olan kişidir asla karıştırmaz köpek onu bir başkasıyla. Ancak aynı köpeğe tek yumurta ikizlerinden birinin giysisini koklatsanız beslenme düzenleri de aynıysa köpek ona değil ikizine gidebilir. Çünkü vücut kokusunun verdiği kimlik sinyali kardeşinin aynısıdır. Şimdi baştan beri toparlayalım devam etmeden önce. Ne dedik? Çiftleşen eşlerin bağışıklık sistemlerinin farklı olması üreyecek olan çocuğun daha sağlıklı, dayanıklı ve üretken olmasına yol açar. Türün devamını sağlayan da budur. Eşinin bağışıklık sisteminin kendisininkinden farklı olmasına doğurgan olan cins yani kadın dikkat eder. Kadının bu seçimi yapmasına yani farklı bağışıklık sistemine algılamasına yol gösterense Partnerinin MHC gen yapısıdır MHC gen yapısının genotipi yani yaradığı iş bağışıklığı düzenlemek fenotipi yani kendini vücutta belli etme şekli ise vücut kokusudur Buraya kadar anlattıklarımın anlaşılmış olduğunu umuyorum ve devam ediyorum. İnsanların oluş ve davranışlarını anlamak için hayvanlar dünyasına çok sık müracaat ederiz. Bu hayvanlar içinde de bize en fazla benzeyen davranış biçimlerini gösterenlere öncelik tanırız ki fareler ve maymunlar da bu bize benzediği için bir anlamda kadersiz olan türlerin başında gelirler. Farelerin üreme düzenlerine baktığımızda az önce anlattıklarımla örtüşen bir takım verilere rastlıyoruz. Demem o ki fareler çiftleşmek için mehaceleri farklı eşler seçiyorlar. Bu seçimi partnerin vücut kokusuna dayanarak yapıyorlar. Bu seçimi yapan da her zaman dişi fare oluyor. Farelerden insanlara geçiş yapalım ki zaten konumuz olan kendimizi daha yakından tanıyabilelim. Tabii fareler gibi laboratuvara çekip orasını burasını kurcalayamıyoruz insanların. Zaten az önce kadersiz derken bunu demek istemiştim bu hayvanlarla ilgili. Laboratuvarda müdahale etmeden davranış patenlerini anlamanın yolu yok mu peki insanların? Var elbette. Laboratuvar koşullarına benzer ve izole koşullarda yaşayan... İnsan toplulukları da bize benzer konularda fikirler verebiliyor. Hayır Afrika'nın uzak ülkelerindeki kabilelere falan gitmeyeceğiz veya okyanustaki adacıkların halklarına misafir olmayacağız. Bilakis Amerika'nın kuzeyine Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir insan topluluğuna göz atacağız bugün. Huterit kelimesine aşina mısınız? Değilseniz dinleyin. Kısaca size anlatayım kimdir bu muhteremler. Efendim bu Huteritler Germen kökenli ve Avrupa'dan yani Tirol Alplerinden Amerika'ya göç etmiş bir topluluk. Kurucuları Jakob Hutter, zaten Huterit ismi de bu muhteremden kaynaklanıyor. Kuruluşları 1528. Hristiyanlığın Anabaptist mezhebinden bir grup Adem bunlar. Protestanların heretik yani din dışı veya kafir ilan edilmelerinden sonra... Ortalığı kasıp kavuran, idam ve infaz dalgasından kurtulabilmek için İnançlarının doğduğu yerden farklı yerlere Mesela büyük çoğunluğu bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Moraviye'ye kaçıyorlar Ancak baskılar durdurarak dinlemiyor Çünkü ana baptistlere hem katolikler hem de klasik protestanlar düşman 1800'lerin sonuna doğru bu ana baptist huteritlerin 400 tanesi sonunda gemiye atlayıp Kapağı Amerika'da şimdi güney dakota olarak adlandırılan bölgeye atıyor Bu 400 tarikat üyesi daha sonra üçe bölünüp 3 tane. Komünel çiftlik veya koloni kuruyorlar. Bugün 350 civarında koloni var bu bölgenin yakınlarında ve Dakota, Minnesota ile Kanada'nın batısına dağılmış durumda muhteremler. Huteritlerin yaşam düsturları pasifizm üzerine kurulu. Yani asla kavga gürültüye bulaşmıyorlar, savaşmıyorlar, emir almıyorlar, askeri üniforma giymiyorlar ve savaşa yönelik vergileri ödemeyi reddediyorlar. Bu topluluklarda kurulduklarından bugüne tek bir cinayet olayı dahi gerçekleşiyorlar. Durumda. Dini inançlarının farklılığının yanı sıra biraz da bu antimilitarizm ve sorunları pasif olarak yani konuşarak çözmelerinden sebep hükümetlerden bolca baskı görüp oradan oraya kaçmak zorunda kalıyorlar tabii. Bir örnek Amerika'ya yerleşenler 1. Dünya Savaşı'nda askere gitmeyi reddedince ve celp kağıtlarını yırtınca hapis cezası sorunları yaşayıp Kuzey Kanada'ya göç ediyorlar ve ancak vicdani red yasası çıktıktan sonra geri dönebiliyorlar. Bu hayatı kendi dini ve ahlaki inanışlarına göre şekilleniyor ve bu çevrede şekillendirdikleri sosyal yaşamında farklı yaşam biçimleriyle örtüşmesine pek izin verilmiyor. Ne demek bu? Bu şu demek bu insanlar klan veya kabileler halinde yaşıyorlar sadece kendi aralarında eşleşiyorlar hala Amerika'ya göç ettikleri dönemdeki giysileri giymeye devam ediyorlar ve bu giysileri de kendileri üretiyorlar. Erkekler siyah şapka, siyah pantolon ve siyah ceket, kadınlarsa renkli pazenden ve ayak bileğine kadar inen elbiseler giyiyorlar. Başlarına da puantiyeli bir eşarp bağlıyorlar. Guterit yerleşim bilimlerinde televizyon veya DVD gibi araçlara yer yok. Kendi müziklerini kendileri yapıyorlar ve din eksenli bir müzik tabii ki bu. Akapella yani vokal müziği yapıyorlar. Geçim kaynakları marangozluk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmak Muhteremlerin. Hepsi tek başlarına yemek yiyorlar, el sıkışmak falan yasak. Önemli bir nokta topluluk içinde kişisel mülkiyet söz konusu değil ve hem kaynaklar hem de üretim araçları cemiyete ait. Cemiyet veya koloninin yönetimi genelde 30 yaş üzeri büyüklerin hakimiyetinde. Bu da haliyle gençlerin önünü tıkıyor ve bir yerden sonra üst yönetici kadrosunun hemen altında bir birikme ve tıkanma olabiliyor. Bu durumda hemen bir başka koloni kurulup bu tıkanma gideriliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi zamanın donmuş bir karesi içinde kolektivist veya görece komünal bir yaşam sürüyorlar. Ve bu nedenle de normal bir Amerikalı veya Kanadalı ile de olabilecek en alt düzeyde. Ancak bu çevrelerindekilerini görmezden geliyorlar demek anlamında değil bilakis olası bir çatışmadan uzak kalmak için Sık sık dış dünyaya yardım ediyorlar ve ilişkiyi fazla sulandırmadan ama hep ılık tutmaya çalışıyorlar. Koloni için gerekli malzeme mesela daha ucuza bulunabilecek merkezdeki hipermarketlerden değil hep çevre köylerden alınıyor ki çevredeki normal insanlar da onların ekonomik varlıklarının farkına varabilsin ve bu ahengi bozmaya kalkışmasınlar. Bu izole yaşam tarzını sürdüren tek insan topluluğu huteritler değil Amerika'da Amish ve Menonit gibi gene Anabaptist tarikatından diğer cemaatlerde ufak farklarla benzer bir yaşam sürüyorlar. Hatta belki izleyeniniz vardır, e, Melinda Shyamalanın köy orijinal adıyla The Village isimli bir filmi vardı ve oradaki köy hayatı da bu Anabaptist yaşam topluluklarından öykünerek yaratılmıştı. Huteritlerde kadın ve erkek iki ayrı kültür olarak vardı. Kadınlar kesinlikle alt kültür olarak kabul ediliyor. Erkek tanrının ingesinden yaratılmıştır ancak kadın erkekten türemiştir ve erkeğin zayıflıklarını da bünyesinde toplar. Koloninin bütün kararlarını erkekler veriyorlar ve kadınlara düşen bu ataerkil yapıya destek olmak. Koloninin taşıt araçlarını kullanamıyorlar ve erkeklere kısmi olarak da olsa tanınan Dış dünyayla tüketim ilişkisi kurma izni kadınlara verilmiyor. Kuteliç çocukları 3 yaşından itibaren yuvaya gidiyorlar ve burada dua etmeyi, itaati ve diğerleriyle geçinebilmeyi öğreniyorlar. Onlara öğretilenler arasında büyüklerin yanında sessiz olmak ve ağlayacaklarsa bile bunu ses çıkarmadan yapmak da var. Okul çağına gelince koloninin Almanca eğitim yapan okuluna gitmeye başlıyorlar. Bu eğitime paralel bir de dışarıdan gelen bir öğretmen nezaretinde olağan İngilizce müfredatı takip etmeleri sağlanıyor. Bu sayede koloni içi hayatı Almanca, koloni dışı hayatı da İngilizce kullanarak idame ettirmeyi öğreniyorlar. Bir hutelik genç kız yazları genelde akranlarıyla beraber aynı klandan bir başka ailenin evinde geçiriyor. Yıl içinde de diğer koloni ve klanlara ziyaretler yapıp oradakilerle tanışıyorlar. Bu gezme işlerini yapanlar sadece kızlar ve genç erkek çocukları ne yazın ne de kış ziyaretlerinde evlerinden ayrılmıyorlar. Bu ziyaretler sırasında elbette akacak kan damarda pek duramıyor ve hafif flörtlerle beraber Büyüklerin onayına bağlı olmak kaydıyla evlilik anlaşmaları da yapılıyor. Ancak bu kadar yakın akrabalık köklerinden gelmiş bir topluluğun içinde birkaç istisna dışında evliliklerin sonucunda ortaya arızalı veya normal kabul edilmeyen nesillerin çıkmaması da ve bebeklerin ezici çoğunlukla sağlıklı olması da ayrıca dikkat çekiyor. Peki bu kadar kapalı ve yakın kan bağıyla bir araya toplanmış bu insan grubunda nasıl oluyor da genetik hatalar oluşmuyor? Bu sorunun cevabı konusunda sizin de benim gibi bir tahmininiz vardır sanıyorum. Ama eğer bir de benden biraz daha açıklamalı olarak dinlemek istiyorsanız lütfen müsaade edin. Önce bir soluklanalım, hep beraber bir kahve içelim, sonrasında devam edelim. Kahvelerimizi içerken de marlen Dietrich'ten dinleyelim. Kisses sweeter than wine. There once was a young man who'd never been kissed. He got to thinking it over how much he had missed. So he found a gale, he kissed her, and then, well, wouldn't you know he kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had mm -hmm, kisses sweeter than wine. He asked her to marry and be his good wife, and to make him happy the rest of his life. He begged and he pleaded like a natural man, and wouldn't you know, she gave him a hand because she had kisses sweeter than wine. She had mm -hmm, kisses. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. dinledik. Kisses sweeter wine. Evet ne demiştik? Hutelit genç kızlar özellikle yazın hem kendi kolonileri hem de diğer kolonileri ziyaret ediyorlar. Burada uygun bir koca adayı bulurlarsa söz kesiliyor ve devamında evlilikle beraber çocuk geliyor. Küçük bir not hutelitler kesinlikle evlilik yüzüğü tabir edilen alyansları takmıyorlar. Bir erkeğin de evli olup olmadığını sakalından anlayabiliyorsunuz. Zira evlenince sakal bırakmak zorunlu. Şimdi nispeten kapalı devre yaşayan bu topluluklarda sakat doğum veya doğum ondan sonra genetik rahatsızlık kalıtımı nedeniyle kayıp oranı çok düşük. Hatta kendi dışlarındaki dünya ile karşılaştırıldığında bariz bir sağlıklı üreme yüzdeleri var. Profesör Carol Ober, Chicago Üniversitesi'nde genetik üzerine çalışmalar yapıyor ve yıllardır bu huterit kolenlerini kendisine araştırma konusu olarak bellemiş durumda. Carol Ober'in bulgularına göre huteritlerde eş seçimi rastlantısal değil. Yani her ne kadar bilinçli bir durum olmasa bile Aysen'in puantiyeli şarabını beğendim. Veya gözlerinde ne güzelmiş gibi gitmiyor bu işler. Hoş öyle gitse bile vücut simetrisiyle eş seçiminin ilgisi nedeniyle bir bağlantı kurulabilir. Ancak o bizim konumuzun dışında bugün elbette. Bu teritlerde romantik bir ilişki sonucu oluşmuş bile olsa evlilikle sonuçlanan beraberliklerde seçilen eşlerin mutlaka kendilerine en uzak MHC yapısına sahip bireyler olduğu ortaya çıkıyor. Bu ilk bölümde anlattığım üzere genetik olarak türün devamına gerekli bir durum. 150 kişilik küçük bir kolonide gen havuzunun içerdiği farklılıklar elbette kısıtlı, ancak bu kısıtlı olma hali içinde bile eşler, Olası en uç MHC'ye sahip eşler olarak ortaya çıkıyorlar. Yani A ailesinden kız kardeşler mesela B ailesinden erkek kardeşlerle evleniyorlar ve A ile B ailelerinin MHC'leri de yaş ve diğer sosyal faktörler göz önünde bulundursa bile o koloni içindeki birbirine en zıt MHC yapısına sahip aileler. Profesör Carol Ober bunun bilinçsiz olarak dahi olsa fenotip yani gen yapımızın sinyallerini dışa vuran vücut kokusu sayesinde gerçekleştiğine inanıyor. Tam burada girişte anlattığımız biyolojik gereklilik masterına kısa bir dönüş yapalım. Ne demiştik? Doğada doğuran seçicidir. Yani eş seçimini dişi yapar. Uterit kızların yazın ev ev dolaşıp koca adayı bakmalarına rağmen Genç butik delikanların yerlerinden kapırdamadıklarını ve vitrinde affedersiniz monstralık mal gibi oturup ziyarete gelecek kızların seçimini beklediklerini lütfen bu hatırlatmamın üzerine siz yerleştirin. Bilginiz için Profesör Carol Ober'in kendi adını taşıyan ve genetik araştırmalar yapan laboratuvarı geçen yıl Chicago Üniversitesi bünyesine tahsis edilen araştırma fonlarından en büyük dilimin layık görüldüğü laboratuvar ve yaklaşık 6 milyon dolar Ober hanımın araştırmalarında kullanılmak üzere üniversiteye yollanmış durumda. Bunu neden söylüyorum? Şunun için. Bu tip araştırmalar sadece entelektüel fantaziler değil elbette ve Ober'in esas çalışma konusu da genetik astım hastalığı arasındaki ilişkiyi incelemek. Neyse akademisyenin parası züğürdün çenesini yormasın biz devam edelim. Berlin Üniversitesi'nden Klaus Wedekind'in araştırmasından çok önceleri bahsetmiştim bu programda. Kısaca gene hatırlayalım. Wedekind ve ekibi bir deney yaparlar ve amaçları da kadınların eş seçiminde MHC'nin dışa vurumu yani fenotipi olan vücut kokusu ekseninde gerçekleştiğini kanıtlamaktır. Bu deney için erkek ve kadınların MHC'nin C profilleri çıkarılır ve erkeklere iki gün boyunca aynı tişört giydirilir. Bu süre zarfında bu erkeklerin vücut kokularına etki edecek mesela soğan, sarımsak gibi kuvvetli aromalar içeren gıdaları yemeleri veya gene vücut kokusunu etkilediğinden dolayı cinsel ilişki yaşamaları engellenir. Siz de anladınız ulaşılmak istenen o iki gün boyunca giyilen tişörtün üzerine sinecek vücut kokusunu mümkün olan en saf haliyle yakalamak. Daha sonra bu tişörtler top planır görsel bir yönlendirmeye meydan vermemek amacıyla birbirinin tıpatıp aynı olan kutulara konulara hanımlara koklatılır. İstenen kadınların hangi tişörtleri en seksi ve hoş bulduklarını belirtmeleridir. Bu kutular 6 adet ve üçünde seçici kadının MHC profiline yakın, diğer üçünde de tamamen zıddında yani aslında çiftleşme ve üreme için en uygun MHC profiline sahip erkeklerin tişört örnekleri var. Seçimler tahmin edebileceğiniz şekilde sonuçlanır. Kadınların kokusunu seksi buldukları tişörtlerin sahibi olan erkekler o kadınların MHC egenlerine en uzak Dolayısıyla tamamen farklı gen yapısına sahip olan erkeklerdir. Yani doğal olan gerçekleşir ve bir sonraki nesle en az arıza aktarmayı ve en sağlıklı üremeyi sağlayacak seçimler yapılmış olarak sonuçlanır bu deney. Burada durup iki konuyu daha mercek altına alalım. Her ne kadar görsel duyumuz bağlamında yönlendirmeler sonucunda bile olsa evrensel bir takım çekim kriterleri varsa da yani mesela George Clooney her ne kadar kadınların çoğuna çekici gelebilse de Esas biyolojik temele indiğimizde kokuyla taşınan sinyallerde kokunun bir George Clooney'si yok. Seçimler tamamen bireysel gen yapılarımıza uygun olabilecek ve hepsi birbirinden farklı örnekler üzerinden gerçekleşiyor. Dünyanın en yakışıklı adamı da olsa eğer bağışıklık sisteminin belirleyicisi olan gen yapısı kadınla benzeşse, o en yakışıklı erkek türün devamı için uygun seçenek olamayabiliyor. Bu durumda gen yapısı ve dolayısıyla vücut kokusu çok hoş diye bütün kadınların üzerinde mutabık kalacağı bir seçeneği devre dışı bırakıyor. Üzerine merceği yöneltmemiz gereken bir nokta daha var ki burası da bana oldukça ilginç geliyor. Kadınların vücut kokusuna dayanarak es seçimi yapmaları ve daha sonra bunun biyolojik doğruluğunun onaylanması deneylerinde Kadınlar özellikle doğum kontrol hapı almayanlardan seçiliyor. Neden? Çünkü doğum kontrol hapı hamilelik dönemini modelleyen bir durum yaratıyor kadınlarda. Hamile bir kadının ihtiyaçları da hamile olmayan bir kadından farklı. Hamilelik dönemi bir kadının dış tehdit ve tehlikelere karşı duyarlılığının en yüksek olduğu dönem. Anne adayı sonuçta bir yavru taşıyor ve onu korumak en önemli düsturu haline gelmiş durumda. Yani hamile bir kadın için türün devamını sağlamakta önemli olan farklı bağışıklık sistemi bir kriter olmaktan çıkıp onun yerine hamileliği süresince kendini güvende, karnı tok, sırtı pek hissedebileceği, koruyucu, kollayıcı erkek kriteri devreye giriyor. Seks yapmak ve üreme arzusu yerine mevcut durumu muhafaza ve müdafaa etmek geçmiş durumda. Gen yapısı farklı diye bir yabancının yanında olmaktansa Alışık olduğu sinyallere daha yakın kişilerin korumasında olmayı tercih edebiliyor kadın bu dönemde. Bu hamilelik döneminde de böyle hormonal bir hamilelik dönemi diyebileceğimiz Doğum kontrol hapı kullanma dönemlerinde de böyle. Bu nedenle türün devamı için uygun çiftleşme eşit seçimi deneylerinde hap kullanımı nedeniyle böyle bir algısal farklılığa yönelmiş kadınlar seçilmiyor. Çünkü seçilseler genetik olarak kendilerine daha yakın ve daha koruyucu bir seçim yaparak evrimsel biyolojik amacın uzağa düşecekleri biliniyor. İşin ilginci, kadınların koku alma duyusunun toplamda erkeklerden çok daha gelişkin olduğunu biliyoruz ve bunun sebebi de aslında bugün anlattığım biyolojik saptamaları yapabilmek. Evet, kadınların türün devamını sağlamak açısından ihtiyaçları olduğu için... Koku alma yetileri erkeklere nazaran çok daha kuvvetli ancak her zaman aynı kuvvette değil. Kadının koku alma duyusunun en kuvvetli olduğu yani zirve veya pik yaptığı dönem çiftleşmeye en açık ve en doğurgan olduğu dönem. Bu dönemin dışındaki zamanlarda kadının koku alma yetisiyle erkeğin koku alma yetisi arasında öyle uçurum yaratacak bir fark yok. Hele ki adet kanaması döneminde... Kadının koku alma yetisi erkeğin gerisine bile düşebiliyor. Neden? Çünkü ihtiyaç yok da onun için. Koku alma yetisinin en güçlü olduğu dönem kokunun verdiği sinyalleri kullanarak en doğru seçimi yapmak, türün devamı için en sağlıklı partnere karar vererek onunla çiftleşmek arzusunda olduğu dönem. Bu dönem dışında bir erkeğin ihtiyacı olandan farklı bir koku alma yetisine ihtiyacı yok kadının. Süremizin sonuna geliyoruz Merak edenleriniz vardır diye Başa dönerek söyleyeyim Bugün bahsettiğim muterit cemaatinin Dünya üzerindeki nüfusunun Toplam 45-50 bin kişi olduğu sanılıyor Ve bunlar maksimum 250 nüfuslu kolonilerde yaşıyorlar Bir aralıklık yapmama Müsaade ederseniz koku kunsunun dışına Çıkarak kolonilerdeki Bu maksimum 250 kişi sayısının Neden önemli olduğunu çok kısacık Anlıktarayım ben size İngiliz antropolog Robin Dumba Dumbar'ın 1992'de teorize ettiği Dumbar kuramına göre 250 kişiyi geçmeyen topluluk nüfusları teorik olarak insanların birbirleriyle istikrarlı sosyal ilişkiler kurabilecekleri nüfus sayısına işaret ediyor. Bu sayı sınırının içindeki topluluklarda insanlar birbirlerini birebir tanıyabiliyorlar. Ve sosyal hayat bu tanışıklıklar üzerinden kavga gürültü çıkmadan herkesin kendi sorumluluk ve sınırlarını bilebildiği bir şekilde sürebiliyor. Bu sayının üzerine çıkıldığında bu sosyal yaşam sekteye uğrayıp. ...düzenleyici kurallar, kanunlar ve zorlayıcı hükümlerin varlığına ihtiyaç duyulabiliyor. Bu sayı bireysel yaşamlarımız içinde geçerli bir rakam... ...çünkü neokorteksimizin yani bilinçli düşünce ve lisan yeteneklerimizin işlendiği beyin bölümünün... ...hacmiyle bağlantılı ve neokortikal kapasite olarak işleyebileceğimiz ilişki sayısı bunun üzerine çıkamıyor. Bu maksimum 250 kişi sayısı gene bireysel anlamda sadece çevredeki ilişki sayısını değil... Periferal ilişkileri de. yani mesela yıllardır görmediğiniz ama görünce tekrar iletişim ve ilişki kurabileceğiniz eski okul arkadaşlarınızla içeriyor. Kaç nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz? veya Facebook'taki arkadaşlarınızın kaçıyla gerçekten iletişim içindesiniz. Bu durumlara yol açan nedenler tamamen ayrı konular ve sorular sorularak kurcalanmaları halinde zehirli fikirlere yol açabilirler. Ben de sayın dinleyiciler elbette sorumlu bir yurttaş ve vatandaş olarak böyle zehirli fikirlere ne itibar ederim ne de sizi bunlara alet ederim. Düşen çenemi kapatalım ve haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta